Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmihal programıyla huzurlarınızdayız. Geçen programlarımızda ilmihal bilgilerinin içeriğini oluşturan temel dini bilgiler ve temel dini hükümlerin nasıl elde edildiği, bunların hangi kaynaklardan, hangi yöntemlerle elde edildiğine dair ee, kısa notları e, paylaşmıştık Bu bağlamda da e, Kuran'ı e, bizim e, dini hükümlerimizin en temel kaynağının Aslında vahiy olduğunu vahiyin iki kısma ayrıldığını birisini e, Kuran-ı Kerim'le somutlaşan e, vahi metlu öbürünün ise Hz Peygamberin sünnetini oluşturan e, vahiy gayri metlu olduğunu söylemiştik Şimdi bu tabirleri daha önce de açıkladık ama kısaca tekrar söyleyelim. Metlu demek, hani namazda okuyoruz ya, kıraat ediyoruz ya, Kur'an-ı Kerim dışında başka bir şey orada okunamayacağı için ona tilavet edilen, okunan vahiy diyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her yapıp ettiği değil ama dini öğretmek, dini tebliğ etmek amacıyla ortaya koymuş olduğu sözleri ve uygulamaları da dinin bir parçası oluşturduğu için bunlar da aynı zamanda Allahu Teala'nın kendisine ilham etmesiyle meydana geldiği için ve vahiy kontrolünde olduğu için bunlara da vahiy gayri metlu yani bir tür vahiy adını vermişlerdi. Her iki kaynak bizim dini şer'i hükümlerimizin olmazsa olmaz temel kaynaklarını oluşturuyor. Çünkü bir şey dini olabilmesi olabilmesi için ya Allahu Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olması lazım yahut da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerek ilke, prensip gerekse ayrıntı düzeyinde bize bildirilmiş olması gerekir. Kaynağı Kur'an ve hadislere, sünnete dayanmayan hiçbir şey Şer'i dini olamaz. Bizim açımızdan da dini bir hüküm olarak kabul edilemez. O halde e, gerek Kur'an ve sünnette ele alınan meseleler, gerekse Kur'an ve sünnette ele almayan, e, bulunmayan, daha sonra ortaya çıkmış olan meselelerin ya doğrudan doğruya yahut da iştihat yaparak, e, akıl yürüterek bir şekilde bu vahiy ile yani Kur'an ve sünnetle irtibatının kurulması gerekiyor. Yani bunu ya söz sözleriyle, nasıyla bu irtibatının kurulması gerekiyor yahut da en azından e, maksatlarıyla, e, ilkeleriyle, ruhuyla bir şekilde ve Kur'an ve, Kur ve e, sünnetle bağlantısının kurulması gerekiyor. İşte bu bağlantısını kurma işlemine de biz değerli izleyenler iştihat adını vermiş oluyoruz. İştihat yaparken yani bir müştehit öncelikle Kur'an, sünnet ve icma delillerine başvurması gerekiyor. Ama her zaman e, demiştik, bir e, meselenin hükmünü bu delillerden bulma imkanımız yoktur. Böyle bir iddiası da yoktur Kur'an ve sünnetin. Çünkü İslam dini evrensel bir dindir. Kıyamete kadar baki olacaktır, kıyamete kadar geçerli olacaktır. Kur'an ve sünnet kıyamete kadar geçerli olacak, meydana gelecek bütün olayları tek tek bir e, kanun metni gibi bir indeks gibi içine alması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. İnsanlara e, gerek dünya hayatında, gerek ahirette lazım olacak olan bilgiler için bir yol gösterir. Bir rehberlik eder. Her şeyi Kur'an-ı Kerim'de bulma imkanımız yoktur. Buna da gerek yoktur. Evrensel olması, İslam dininin evrensel olması demek, Kur'an-ı Kerim'in e, bir e, ilkeleriyle, e, genel kurallarıyla, Amaçlarıyla bir hükme rehberlik etmesi, işaret etmesidir. Yoksa her şeyi orada tek tek bütün teferruatıyla bulmamız anlamında değildir bu. Hani Kur'an-ı Kerim'in dinimizin tamamlanmış olması, kemale ermiş olması ki bu konuda bir ayet okumuştum. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً verdiği türle komul İslam'e yani bugün size e, dininizi e, e, tamamladım, e, size e, e, din olarak e, e, din olarak da İslamı seçtim diyor bu e, ayetten. Burada tamamlamadan maksat, bütün teferruatıyla gelmiş gelecek bütün olayları biz bu kitapta zikrettik anlamında değildir. Bunu e, alimler yorumlamışlardır diyorlar ki e, ibadet esaslarını. Ta'abudi dediğimiz ibadet esaslarını Kur'an ve sünnette belirlenmiştir. Yahut da genel ilkeleri, temel prensipleri Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette belirlenmemiş, belirlenmiş anlamındadır. Yoksa her türlü yeni olacak olaylar Kur'an ve sünnette bulunacaktır anlamına gelmez. Dolayısıyla bizim bir şekilde yeni meydana gelmiş olayları bu Kur'an ve sünnetteki hem metinlerden hem de onun ilkelerinden, onun ruhundan, ...onun maksatlarından, amaçlarından çıkarmış olmamız gerekiyor. Bunu e, öncelikle bir yeni bir meseleyi Kur'an'da, sünnette e, açık, net bir şekilde geçiyor mu, geçmiyor mu bunu anlamamız gerekir. Buna biz e, iştihat adını veriyoruz ama iştihatın bir kısmı adını veriyoruz. Buna beyan iştihadı adını veriyoruz. Beyan iştihadı demek Kur'an-ı Kerim'de e, geçen bir e, söz varsa, bir ibare varsa onun nasıl anlaşılması gerektiği, nasıl sınırlandırılacak, nasıl kayıtlanacak, kapalılıkları nasıl giderilecek, bunlarla ilgili iştihatlara biz beyan iştihadı adını veriyoruz. Kur'an ve sünnetlerin nasları ile ilgili olan iştihatlar genellikle beyan iştihadıdır. Ama biraz önce de söylediğim gibi her şeyi biz, yeni bir sürü olaylar oluyor zaman ilerledikçe, çağ değiştikçe. Bunların hepsini Kur'an ve sünnette bulamadığımızda yine... Kur'an ve sünnette bunun benzeri var mıdır yok mudur diye öncelikle buna bakmamız gerekir. Eğer benzeri varsa biz o bir takım gerekçelerle ortak illet, illet dediğimiz ortak gerekçeler ortak efendim bir benzerlikler kurarak var olan hükmü buna da kat katabiliriz. Buna da biz kıyas işlemi diyoruz. İşte biraz önce dini hükümlerin delillerini anlatırken Kur'an dedik, sünnet dedik, icma dedik bir delilimiz daha ortaya çıkmış oluyor. Bu aynı zamanda iştihadı meydana getirmiş oluyor. Buna da biz kıyas adını veriyoruz. Bir örnek verelim mesela. Yani bu kıyas aslında bizim Kur'an ve sünnetteki mevcut olan hükümlerin ortak bir gerekçeyle, ortak bir illetle genişletilmesi anlamına geliyor. İşte Kur'an ve sünnette doğrudan doğruya lafız olarak, söz olarak, bulamadığımız yer almayan meselelerde hükümleri yeni hükümleri kurma işlemine en gelen anlamda iştihat diyoruz. Bu iştihadın da en önemli mekanizmasını kıyas, kıyas oluşturuyor. Böylece bizim yeni bir delil yani Kur'an, sünnet, icmadan sonra e, dini hükümlerin yeni bir deliliyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Buna hem yöntem diyoruz, hem de delil adını veriyoruz. Yöntem diyoruz. Neden yöntem diyoruz? Kıyas aslında yeni bir kaynak değil. Çünkü kıyas bize yeni bir hüküm, Kur'an ve Sünnet gibi yeni bir hüküm ortaya koymuyor. Var olan hükmü ortaya çıkarmasını e, sağlıyor. Buna bir örnek, bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım isterseniz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, hamır yasaklanmıştır. Hamr e, e, şarap demektir e, hepinizin e, e, bildiği gibi. Bu yasaktır. Peki bunun yasaklığının gerekçesi nedir? Bunu bize sünnet açıklıyor. Diyor ki serhoş edicilik özelliğidir. Dolayısıyla e, aslında daha başka pek çok alkollü içkiler var. Hani günümüzde e, Kur'an ve sünnette yer almayan yeni adlarla anılan pek çok alkollü içkiler var. Bunların sözel olarak... Kur'an-ı Kerim'de yer almasına gerek yok. Biz ortak özelliklerine bakarak şaraba kıyasla bunların ortak özelliklerini tespit edip bunların hükümlerini de Kur'an-ı bulabiliriz. Yani biraz önce söylediğimiz hükme bunu katabiliriz. Nedir bu ortak özellik? Biraz önce dediğim gibi serhoş edicilik özelliğidir. Günümüzdeki alkollü içecekler de eğer bu özellikte ise e, haram hükmünü alırlar. Burada e, şaraba, Kur'an-ı Kerim'de e, hükmü olana asıl adı verilir. Yeni meseleye, yeni bir alkollü içkiye fer adı verilir. E, bu, e, bunun e, hükmüne de, yani aslın hükmüne de, haramlı hükmüne de aslın hükmü adı verilir. Böylece biz kıyaslama yaparak, benzerlik kurarak, ortak bir gerekçeyle, ortak bir illetle yeni bir meselenin hükmünü Kur'an'dan, sünnetten çıkarmış oluyoruz. O yüzden kıyas derler. Yani kıyas hükmü e, yani yeni bir hüküm ortaya koyan, asli, ilkten, sıfırdan hüküm koyan değil, muzihir yani ortaya çıkarıcı bir hükümdür diyoruz. Değerli izleyenler, tabii ki kıyas dışında da başka iştahat yapacağımız e, ve dini hükümleri kendisiyle e, belirleyeceğimiz başka kaynaklar da vardır. Ama bizim İttifakla kabul edilen deliller dediğimiz ki buna bizim literatürümüzde edilli erba denir. Yani dört tane temel delil vardır. Bunlar da şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız, saymaya çalıştığımız işte Kur'an ki buna kitap denir bizim fıkıh usullerinde. İkincisi sünnet, üçüncüsü icma, dördüncüsü de kıyastır. Hemen hemen bütün sünni fıkıh mezhepleri, e, bu dört delili ittifakla kabul ederler. Bazı mezhepler mesela Şafii mezhebinde olduğu gibi kıyas dışında başka delillere gitmezler. Yani kıyası geniş anlamda ele alırlar ama onun dışında başka deliller kabul etmezler. Ama e, özellikle Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebinin bunun dışında istisan dediğimiz, istisap dediğimiz yani maslahat dediğimiz, örf dediğimiz yahut da başka işte e, sahabe kavli, şer'ümen kavlina dediğimiz ...başka delillere de başvuruyorlar ama biz bunun ayrıntılarına burada girmek istemiyoruz. Çünkü bizim buradaki amacımız ilmihal bilgileri yani esas amacımızı her zaman hatırda tutmamız gerekiyor. İlmihal bilgileri dinimizin temel inanç ve ibadet esaslarını, ahlak esaslarını içine alıyor. Dolayısıyla... Bizim bu inançla ilgili, ibadetlerimizle alakalı, helal haramlarla alakalı, sosyal hayatımızla, gündelik hayatımızla alakalı temel dini hükümlerin hangi kaynaklardan çıkarıldığı ve bunun hangi yöntemler, hangi yöntemler kullanılarak elde edildiği bizim için önemliydi. O yüzden kısaca bu delillerden de söz etmiş olduk. Şimdi burada... İştihat konusuyla devam etmek istiyoruz bir süre. Çünkü e, e, şunu tekrar e, ifade etmemiz gerekiyor. E, dini kaynaklar, Kur'an ve sünnet bir vahidir. Bunların Allahu Teala'ya ait olduğu konusunda en ufak bir şüphemiz söz konusu değildir. Ama biz gündelik hayatımızda bu dini e, hükümlere göre e, hayatımızı tanzim etmek için, düzenlemek için Mutlaka bu vahiyleri, Kur'an ve sünneti anlamamız gerekiyor, içselleştirmemiz gerekiyor ve bunu şer'i hükümlere dönüştürmüş olmamız gerekiyor. Şimdi takdir edersiniz ki herkesin bunları tek başına yapması mümkün değildir. Ama her mükellef bunlarla muhataptır. Yani herkes kendi konumuna, bulunduğu duruma, hale göre gerek ibadetler konusunda diğer gündelik yaşayışımızla alakalı e, Allahu u Teala'nın ne dediğini, şer'i hükmün ne olduğunu mutlaka bilmesi gerekiyor. O halde bu bilgilere biz nasıl ulaşıyoruz? Bunlar çok önemli. İşte bu bilgilere biz müştehit dediğimiz e, bu konuda uzman olan alimlerin ortaya koymuş olduğu mesailerle iştihatlarla ulaşmış e, oluyoruz. E, bu iştihatlar öncelikle Kur'an ve sünnetinin metninde ne anlaşıldığıyla ilgili iştihatlardır. İkincisi de ve daha da önemlisi belki ve bu Kur'an ve sünnette yer almayan konuların e, hükmünü e, bir takım yöntemler kullanarak ve bu delillere dayanarak ortaya e, koymakla ilgili olan iştihattır. Şimdi bu noktadan itibaren iştihatların farklı farklı olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani neden? Buradan ben yavaş yavaş mezheplere girmek istiyorum da onun için bunu söylüyorum. Şimdi biz gerek Kur'an ile ilgili bilgilerimizden gerek sünnetle ilgili bilgilerimizden Kur'an'ın metninden, sünnetin metninden çok farklı şeyler anlaşılabileceğini de görmüş olduk. Çünkü Kur'an ve sünnet Arapçadır. Bunlar Arapçanın dil kurallarına göre anlaşılması gerekir. Ve Arapça dil kurallarına göre bunlardan çok net dediğimiz hani kat'i dediğimiz net hükümler çıkarabildiğimiz gibi farklı şekillerde anlaşılmaya müsait e, ayet ve hadisler de vardır. Artı bir de bunlara haber-i vahit dediğimiz yani Hazreti Peygamber'in bazı e, e, sünnet kısımlarının e, Hazreti Peygamber'e aidiyeti konusunda da farklı anlayışlar söz konusu olduğunda Dikkat ederseniz çok farklı iştehatların ortaya konulabileceği ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla hani bir bir kişi ya neden Kur'an'dan Sünnet'ten farklı şeyler anlıyoruz demesi aslında çok anlamlı olmamaktadır. Bu anlamda iştehat konusu çok önemlidir. Yani işteha'de biz beyan iştehatından bahsettik birincisi, yani Kur'an ve Sünnet'e anlama iştehatından ikincisi. Kur'an ve sünnette yer almayan meseleleri kıyasla, kıyaslama yaparak e, e, efendim, e, bu, bu meselelerin hükümlerini e, anlama iştihadından bahsettik. Buna da kıyas iştihadından bahsettik. Bir başka aşaması daha vardır bu iştihadın e, değerli izleyenler. O da e, kıyas da edemeyeceğimiz bir asıl yoksa ne yapacağız? Yani yeni bir mesele ortaya çıktı. Hani günümüzde tıpla ilgili pek çok meseleler ortaya çıkıyor. İktisatla ilgili pek çok yeni meseleler ortaya çıkıyor. E, efendim sosyal hayatla, aile hayatıyla ilgili pek çok yeni meseleler ortaya çıkıyor. Yiyeceklerle, giyeceklerle alakalı daha önceki dönemlerde olmayan ve benzerlerinin de bulunmadığı, Kur'an ve sünnette benzerleri de yer almayan, Pek çok meseleler ortaya çıkıyor. Peki bunları nasıl e, halledeceğiz? Nasıl bunların dini hükümlerini ortaya koyacağız? İşte burada iştihadın üçüncü bir basamağı daha gündeme geliyor. O da makasit iştihadı dediğimiz Kur'an ve sünnetin genel prensiplerinden. Yani doğrudan doğruya Kur'an ve sünnette benzerlerini bulamıyoruz. Ama dinin ruhundan, e, genel prensiplerinden, e, amaçlarından, Yola çıkarak bunları çözüme kavuştur, kavuşturmamız gerekiyor. Peki dinin amaçları nelerdir? Yani burada biraz dinin amaçları konusu üzerinde de duralım. Ve böylece bu makasit iştihadı dediğimiz ya da maslahat iştihadı dediğimiz şeyin ne anlama geldiğini de anlamış olacağız. Oradan da mezheplere daha kolay bir yol bulmuş olacağız. Şimdi değerli izleyenler tek tek tek bir ayetten değil onlarca ayetten, Hz. Peygamber'in pek çok sünnetlerinden, tek bir sünnetinden, tek bir hadisinden değil, onlarca ayetten süzülerek elde edilmiş bir takım genel prensipler vardır. Biz bunlara ve dinimizin korumayı amaçladığı temel hedefler adını veriyoruz. Peki bunlar nedir? Yani bütün dini öğretiler, Kur'an ve sünnetin bütün getirdiği hükümler neyi hedefliyor? En genel anlamda Müslümanların dünyada ve ahiretteki saadetini hedefliyor. Yani onlara belli faydalar temin edilmesi, belli zararlardan onları korumaktır. Bunu biraz daha açacak olursak zaruriyat dediğimiz temel hedeflere ulaşmış oluyoruz. Bunlar nelerdir? Aklın korunması, dinin korunması, canın korunması, malın korunması ve neslin korunması. Evet, bütün dini öğretilerin temel hedefi bunlardır değerli izleyenler. Şimdi bunları korumaya yönelik hükümler de zaruriyat olarak kabul edilir. Bu hükümler olmazsa olmazdır. Bunlar olmadığı zaman toplum hayatı allak bullak olur. Hatta bu hükümler yerine gelmesi için, bu hedefler yerine gelmesi için bazı hükümlerden de fedakarlık yapılır. Hani zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar, zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur gibi kurallarımız vardır. Mesela bir konuda bir haram vardır, bir yasak vardır ama deriz ki burada zaruret vardır. Dolayısıyla zaruretten dolayı bunlar işte bu yasaklar ihlal edilebilir yahut da şunlar yapılabilir diye. Çünkü dinin temel gayesi, temel hedefi bunları korumaya yöneliktir. Mesela canı korumak çok önemlidir. Aslında mesela belli tedavi yöntemleri, belki haramla tedaviler aslında haramla tedavi olmaz ama başka kaçınılmaz bir şey varsa, alternatifi de yoksa kimi zaman zaruret miktarınca şey yapılabilir, bunlardan istifade edilebilir. Çünkü dinin temel hedefi bu bu maddeleri korumaktır. Mesela malı korumak için hırsızlık yasak edilmiştir, gasp yasak edilmiştir. Mesela aklımızı korumak için içki içmek yasak edilmiştir, alkollü içkiler yasak edilmiştir. Mesela neslimizi korumak için evlilik meşru görülmüş, gayrimeşru ilişkiler yasaklanmıştır. İşte tüm bunlar tek bir ayetten, tek bir hadisten değil pek çok dini hükümlerin hedeflediği, varmak istediği temel noktalardır. Bir de temel hedefler içerisinde ihtiyaç düzeyinde olan yani haciyat dediğimiz bir kategori vardır. Bunlar belki zaruriyat gibi yani zaruri hükümler gibi olmazsa olmaz. Yani bu olmadığı da hem ferdi hayatımız hem de toplumsal hayat allak bullak olmaz. Ama çok büyük sıkıntılarla, sıkıntılarla karşılaşırız. Mesela evlenme meşru görülmemiş olsaydı belki insan ölmezdi ama belki... Yani bir kişi için, biri, özel bir kişi için diyorum ama çok büyük sıkıntılara maruz e, kalabilirdi. Mesela alım alım satım e, meşru görülmemiş olsaydı herkes kendi ihtiyacını kendisi karşılaması gerekirdi. Belki ölmezdi ama çok büyük sıkıntılarla karşılaşırdı. İşte dinimiz bu haciyat düzeyindeki ihtiyaçlara da dikkate alarak bununla ilgili de hükümler koymuştur, e, koymuştur. E, ve birçok da kolaylaştırmalar e, e, sağlamıştır. Yani bir şey daraldığında genişleme, ferahlama olur. Dinimiz gerek ibadetlerde gerek diğer sosyal hayatımızda, bireysel hayatımızda pek çok kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. İşte bu haciyat kategorisindeki ihtiyaç düzeyindeki dinin hedeflerini gerçekleştirmek için bunlar yerine getirilmiş, bunlar konulmuştur. Bir başka kategorimiz de tahsiniyat kategorisidir. Bunlar da yani erdemli, böyle estetik, güzel bir toplum oluşturmak için getirilmiş olan zaruret ve ihtiyaç düzeyinde olmayan hükümlerdir. Bunlara da bu kadarlıkla söylemekle yetinelim. Bir sonraki bölümümüzde inşallah bu içtihat konusu ve mezhepler konusunu biraz daha geniş olarak ele almaya çalışacağız. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.